13 Melek'ten merhaba. Her senenin başında bir önceki sene radarımıza takılan alan kaydı albümlerine merceğimizi alıyor. Ve sene içerisinde bu sesleri yeterince yer veremesek de bu şekilde hafızalarımızı tazeliyoruz. Bugünkü seçkimizde de geleneği bozmayacağız ve bir program içinde olsa 2019'da yayınlanan bazı alan kayıtları arasında dolanacağız. Az önce uzun zamandır işitsel sanatlarla iştigal eden Francisco Lopez'in Madrid'deki bir sanat merkezinde bir enstalasyon için hazırladığı ...ve 370. Uzun Form eserini teşkil eden Untitled 370'den bir kesite de kulak verdik. Sıradaki iki eseri bir araya getiren tema ise kuş cıvıltıları. Ee, i̇lk olarak Audio Obscura mahlasını kullanan Neil Strangfellow'un... ...İngiltere'nin doğusundaki Norfolk bölgesindeki katedral ve kiliselerde yaptığı kayıtları... ...bir araya getiren Gathering Silence albümünden Time Lapse, Sunrise gelecek. Ardından yalı sanatçı Kahn'ın... Memleketinin fısıltısının peşine düştüğü, ormanlardan asfalt yollara, tarım arazilerinden terk edilmiş topraklara ses kovaladığı The Remaining Wrinkles Card'ından Egmont in Rain gelecek. sound <laughs> Der Musik kann verbinden. Am Bund steht Herbert Björnstedt, ein Humanist. Beide Offerster haben ihren einzigen Testdiregenten zum Eben-Dirigenten erneut. Er wird sich nach dem ersten Werk, die symbolischer Eckmond-Übertüre, mit einer persönlichen Einsprache ans Publikum wenden. Doch zunächst wird sich von Beethoven-Übertüre aus der Schauspielmusik, zu dem das Trauer ausgeführt von Medikern der 16. Staatssekretär und Dresden und des Leipzigers die Leitung hat Herbert Björnstedt. Sıradaki üç eseri bir araya getiren tema Su. İlk konumuz geçen hafta da sahibi olduğu Flaming Pines etiketi vesilesiyle adını andığımız Kate Carr olacak. Ee, müzisyenin sene başında yayınladığı The Thing Itself and Not the Myth kaydı İzlanda, İrlanda, İskoçya ve Fransa'da su altından toplanan titreşimleri ve tabi sesleri bir araya getiriyor. Ee, bu kayıttan I Came to See the Damage That Was Done'a kulak vereceğiz ilk olarak. Ee, akabinde Sırp müzisyen Manya Ristij'in Irvatistan'ın Korçula adasındaki anılarının izinden gittiği The Black Isle albümünden The Lighthouse ile devam edeceğiz. Onun da ardından misafirimiz San Francisco'lu isim Cheryl E. Leonard olacak. Cam, taş, tüy, kum, kemik gibi parantez içindeki çalgıların su seslerinin içinde çınladığı Water Shade kaydında yer alan Confluence'dan bir kesit de birazdan seçkimizde yer alacak. Brüksel menşeri etiket Unfathomless yaklaşık 10 senedir belirli mekanların ruhunu ve hatıratını sesler yoluyla yansıtmayı hedefleyen tematik alan kayıtları yenileyen bir etiket. Ee, biz de bu tür seçkilerimizde sıkça kataloglarını ziyaret etmekteyiz. Ee, bu gecede 2019'da Unfathomless çatısı altında yayınlanan iki kayda yer vereceğiz. İlki BRB Voice Coil mahlasını kullanan İngiliz Kevin Wilkinson'ın kent hayatına dair sesler üzerinden tabiatın her zaman kendine ait olan alanı geri almaya muktedir ol olduğunu vurgulayan Rick kaydı. Ee, bu albümün ikinci hareketinden bir kestiğin ardından Rene Aquarius'un iki sene önce İsveç kırsalında yaptığı iki haftalık bir araba yolculuğunu eşlik eden ses manzaralarından yorduğu Woodland Sigil albümünden Chapel ile devam edeceğiz. Seçkimizde şu ana kadar kulak verdiğimiz eserlerden çoğunun çıkış noktası, mekan, özellikle tabiat oldu. E, sıradaki iki eserde kavramsal arka planı değiştireceğiz. E, Hollandalı sanatçı Willem Sennen'ın Flamenkçe'de aniden ve beklenmedik anlamlarına gelen plot kaydı zaman kavramının izine düşüyor. Ve saat ya da sarkaç gibi nesnelerden çıkan kısa ve süreksiz seslerin eşliğinde zamanın akışını kutsuyor. Bu kayıttan seçtiğimiz Shelter'den bir kesin ardından Fransız sanatçı... Jean-Philipp Gross'un kayda ismini veren Curling Spor'unun çerçevesinde uğultulu bir ses tiyatrosu inşa ettiği uzun form eserden bir kesitle seçkimize devam edeceğiz. Er kan. Ik schaam. loop nog Wissen oder glauben? Ich glaube. Mit Garth. Wer will neu über die Garth schießen? this to here. Yeah, I agree. Tap this to here and get this to here. Yeah. Then it might bring that double gem. Plate. Totally. Okay, so back eight foot, right? Okay. So I'm in. Okay, tighten? it's to be a lot line first. And yeah. I, I was giving it here. Like, I'm thinking like we here. Want to be able to see this red, so you can use it, right? Yeah, 'cause we can come off theirs too. Kind I don't of right think in we want it though. I think we we want to come off. The, I'm just throwing back eight, okay? Yeah. Back eight, try to get to like two thirds, okay? Do you like this? Uh -huh. Sıradaki iki parçanın ortak teması ekolojik mücadele. Mike Waves ve Matt Christensen Seven Different Places çalışmalarında... ...Kyden isminin de işaret ettiği gibi... ...Indiana'nın Michigan Gölü'nün güneydoğusuna kalan... ...yedi bölgede ses avcılığına çıkmış... Mikrofonlarını özellikle sanayi bölgelerinin arasında kalan biyoçeşitlilik alanlarına yöneltmiş ve doğal olanla yapay olan arasındaki çatışmaya odaklanmış. Bu kayıtta yer alan Cressmore Prayer, Hobart, Indiana'nın ardından coğrafya değiştirip Kaliforniya'ya geçeceğiz. Christopher Tisocchi'nin çöl merkezli çöküntü alanlarında yakaladığı rüzgar fırtınaları aracılığıyla doğaya yapılan beşeri müdahalelerin altını çizdiği Desert Drone Cycle kaydının ilk hareketi az sonra açık radyoda olacak. Cindy and Carl 25 senedir ambiyansa ortaklı Space ve Dream gibi ön takılara sahip müzikler yapan Cranky etiketinden yayınladıkları kayıtlarla uğultu müziği içerisinde müstesna bir yere sahip bir ikili. E, sakin oldukları Michigan'ın turizm hamlesi çerçevesinde Pure Sounds of Michigan projesine destek veren oluşum kulaklarını eyaletin milli parklarına çevirmiş ve Forest Trails isimli bir eseri imza atmış. Bu gecelik vedamızı da bu parçayla yapacağız. Program kayıtlarına 13melekradyo.tamr.com adresine ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.